insan en kıymetlisini korumak ister yani mesela evinde neyin vardır hanımın çocuğun vardır malın mülkün vardır böyle bir dışarıdan çelik kapı vurursun yetmez apartman kapısı vurursun yetmez sitenin etrafını çevirirsin yetmez güvenlik görevlisi alırsın yetmez uyduyla kamera tararsın sniperlar koyarsın bombalar döşertsin yani böyle korumak istersin şimdi sen imanın mı daha önemli evin mi daha önemli peki bu imanın olmazsa olmaz en önemli ameli nedir namaz demek ki namazını koruman lazım ve namazda bu hataları Yapmaman lazım. Namaz esnasında yapılan hatalardan bir tanesi bakışları kaldırmaktır. <gülüyor> Enes bin Maliye'nin rivayetine göre Peygamberi Zişan Aleyhisselatu vesselam aynen şöyle buyurur. Bazı kimselere ne oluyor ki namaz esnasında gözlerini semaya dikiyorlar. Ya bundan vazgeçerler ya da gözlerinin nuru alınır, kör olurlar. Namazdaki hatalardan bir tanesi de namaz esnasında sürekli sağa sola bakmaktır. Ayşe validemiz şöyle naklediyor. Peygamber aleyhisselama namazda sağ sola bakmanın hükmünü sordum. Bu kulun namazının bir kısmını şeytanın alığı kaçırmasıdır buyurdu. Namazda yapılan hatadan bir diğeri ise namazı hızlıca kılıp rükuların hakkını vermemektir. İnsanların hırsızlıkta en ileri gideni, kendi namazından çalan kimselerdir. Ey Allah'ın Resulü, kişi kendi namazından nasıl olur da çalabilir denildiğinde de şöyle cevap verir. Rükusunu, secdesini tam yapmaz. Bu onun namazından çalması demektir. Geldik, tehlikeli bir diğer maddeye, secdede ayakları kaldırmak ve burnunu yere değdirmekten kaçınmak. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor 7 kemik veya uzuv üzerinde secde etmeye emrolundum. Bunlar alın burun, burası bir sayılıyor, iki el, iki diz ve iki ayağın kenarları. Bir de elbise ve saçlarımızı toplamamakla emrolunduk diyor namaz esnasında. Yani az önceki maddeye göre secdende ayaklarını kaldırmayacaksın. bunu secdeye değdirmen lazım. Bir de bu günümüzün yeni modası tam namaz esnasında, tam eğilecekken şöyle bir alırız üstümüzü. Kalkarız şöyle bir düzeltiriz toparlarız. İşte bunu yapmaman lazım. Şimdi şunlar da başladı belki de. Tam şöyle Allahu Ekber Semiyallahu limen Hamide. Bunlar yok bunlara dikkat. Sakat bir diğer madde ise imamla yarışa girer gibi namaz kılmak. Ebu Kureyla'den rivayet edildiğine göre Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor Sizden biriniz imamdan önce başını kaldırdığı zaman başını Allah'ın merkep başına veya suretini merkep suretine Yani eşek oluyor çevirmesinden korkmuyor musunuz? Geldik sıkıntılı başka bir şeye böyle mesela bir namaza sonradan gelmişseniz dikkat edin bunu çok rastlarsınız Kollarını böyle secdeye tamamen değdirme hali görürsünüz Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili de şunu buyuruyor Sizlerden birini secde ettiği vakit kollarını köpeğin birleştirdiği gibi birleştirmesin buyuruyor. Hakikaten o hale dikkat edin yani köpeklerinkin de öyle bir hal olduğunu göreceksiniz. Bir diğer sıkıntı cemaate yetişmek için camiye böyle koşa koşa gitmek <gülüyor> Şöyle buyuruyor, namaza geleceğiniz zaman yürüyerek gelin, sükuneti ve vakarı elinizden bırakmayın. Yetiştiğiniz kadarını imamla kılarsınız, kalanını tamamlarsınız buyuruyor. Sıkıntılardan bir diğeri de sonradan cemaate yetişen biri. Herkes secde halindeyse imamın ve cemaatin ayağa kalkana kadar beklemesi yani. Orada namaza durmazmazsa hala. Peygamber-i Zişan bu konuyla ilgili de aynen şöyle buyuruyor. Siz mescide geldiğinizde imam hangi hal üzere olursa hemen uyun ve yapmakta olduğunu yapın. Sıkıntıların bir diğeri de buna da çok rastlıyorsunuzdur. Dükkudan sonra tam doğrulmama hali var. Efendimiz Aleyhisselam bununla ilgili de şunu söylüyor vücudun tam istiklal buluncaya kadar bekledikten sonra başını kaldır ve ayakta tam doğruluncaya kadar bekletiyor bir diğer sorun ise rükuda tam eğilmemek Aşeval Demir Peygamber Aleyhisselam'dan şöyle rivayet ediyor. Rüküye vardığında başını ne kaldırır ne de eğerdi. Bu ikisi arasında bir ölçüde tutardı. Rükudan başını kaldırdığında iyice doğrulup ayakta durmadıkça secde yapmazdı. Secdeden başını kaldırınca da iyice oturmadan ikinci secdeyi yapmazdı. Bir diğer sıkıntı da resim, fotoğraf, tasvirler olan yerlerde namaz kılmaktır. Ayşe validemizin üzerinde tasvirler bulunan bir perdesi vardı ve bunu odanın bir tarafına çekiyordu. Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu görünce Ayşe validemize şu perdeyi karşımdan kaldır çünkü üzerindeki tasvirler namazdayken sürekli bana görünüp duruyor buyurmuştu. Namazdaki bir diğer sıkıntı da namaz kılan bir insanın önünden geçmek. Peygamberi Zişan Aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor Namaz kılan bir insanın önünden geçen kimse ne kadar günah aldığını bilseydi onun önünden geçmektense kırk zaman orada durmayı tercih ederdi buyuruyor. Ve sonuncu olarak kardeşim namazda yapılan en büyük hata o namazı kılmamaktır. Bir sorsana kendine şeytan Allah'a secde etmiyor sen de etmiyorsun. Farkınız nerede? Her gün beş defa seni huzuruna çağırdı. Ama gitmedin. Hani seviyordun. Emin misin? Bak dönüşümü de almayın ha. <gülüyor> Hep onu yapıyor Lan yürüyoruz geri dönüşümüzü alıyor bizim. Lan ne yapayım buradan mı geçeceğim zaten biliyorlar döndüğümü. <gülüyor>